Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ahlihi ve safihi ecma'in Bugün arkadaşlar sizlere 99 esma sonsuz mana kitabımızdan giriş kısmını bitirmiştik ismi cami olan Allah isminden başlıyoruz Rabbimizin ismi hası yani özel ismi ee, gerçekten kitabı elime aldığımda işte bu kaldığımız sayfayı açtığımda e, çok büyük bir yetersizlik, acizlik e, kelimelere sığmayan bir <gülüyor> zayıflık hissettim. E, Rabbimizin bu en büyük ismini bu en kapsamlı ismini kendisine özel isim olarak seçtiği ismi has olarak seçtiği Allah ismini açıklamak, onu efendim bütün kapsamıyla muhtevasıyla anlamak, bırakın açıklamayı anlamak dahi insanoğlunun erişemeyeceği bir şey. Bu insanoğlunun içinde bütün içtenliğimle söylüyorum. En arkalarda gelen bizlerin, şahsen kendim için söylüyorum bunu. Böyle bir iddiaya, iddiasının olması akıl almaz bir şey. O yüzden asla böyle bir iddiamız yok. Arkadaşlar sadece bugüne kadar yazılanlardan, bu hususta yazılanlardan çok küçük bir özeti sizlere sunacağız, paylaşacağız. Sizlerin nazarlarına, dikkatlerine, düşüncelerine, gönüllerine bir takdim olarak kabul edin bunu. Ve inşallah Cenab-ı Hak sizlere nasip etsin. Ee, onu çok daha e, vukufiyetiyle, kapsamıyla, bütün e, işaretleriyle e, önce zihinsel olarak anlayabilmeyi, e, daha sonra da o anlayışı kalbimize indirip iliklerimize kadar hissedebilmeyi e, ve akabinde de e, bütün gidişatımızı bu hissiyata göre, bu kavrayışa göre belirleyebilmeyi e, nasip etsin Rabbimiz. Yani şunu demek istiyorum basitçe söylemek gerekirse. Ee, sorulduğunda elbette Allah'a inanıyorum elbette onun yaratıcılığına üstün kudretine gücüne bilgisine hikmetine işte bütün bu 99 ismiyle ve sayısız diğer sıfatlarıyla ona inanıyorum varlığına inanıyorum Dönüp dolaşıp onun huzuruna gidiyor gideceğimize inanıyorum. Yani Allah'a, ahirete ve onun gönderdiği peygamberlere, bunlara usulü selase denir. Yani üç temel esastır e, İslam inançları içerisinde ve bütün İslam sistemi içerisinde. Efendim peygamberlere indirdiği kitaplara inanıyorum deyip, sonra da sanki böyle bir şey hiç yokmuş gibi yaşama duyarsızlığından Allah'a sığınırız. E, Cenab-ı Hak kendi kitabında anlattığı üzere, Allah anıldığında kalpleri titreyen, neyden bahsedildiğini kendi idrakiyle, kendi gücü kadar da olsa idrak edebilen, yani ben Allah'a inanıyorum dediğimde ne demiş oluyorum, kendi üzerimde nasıl bir güç kabul etmiş oluyorum. Sadece üzerimde değil, yanımda efendim, onun nasıl bir gücün huzurundayım yani ben. Dolayısıyla böyle bir hayatta devam ederken bu inançla hayata. Nasıl yaşarım buna inanan insan? Nasıl yaşar? Yani şu en basit bir inancınızla bunu kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim faraza mesela söyleyin. Herkes kendisi bunu söylesin. Ben ilk aklıma geleni söyleyeyim. Diyelim ki ben hayatta her şeyin iyi olacağına, iyiliğin hakim geleceğine inanıyorum. Yani buna inanıyorum. O zaman nasıl yaşarım ben? Mesela sürekli şikayet eder miyim, sürekli yakınır mıyım, sürekli herkesin kötülüğünü, herkesin sahte karlılığını e, öne çıkarır mıyım? Yani iyiliğe inanan ve iyiliğin hakim ve galip unsur olduğuna inanan biri. Yani böyle inanın demiyorum illaki bir misal olarak veriyorum. E, konuşmalarında, gidişatında, hayatında nasıl olur, değil mi? Yani inanmak. Çok hoş bir ikazdır. Hekimoğlu İsmail'de okumuştum ben de çocuk yaşlarda. İnanmak bir iddiadır arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'ın beni yarattığına ve tekrar dönüp onun huzuruna varacağıma ve işte şu şu, şu şu şu kendini nasıl anlatmışsa bu vasıflarla onun nitelendiğine böyle bir Rabbe yani alim, hakim, kadir, muktedir ee, Rahman, Rahim böyle bir Rabbe ben inanıyorum ee, dediğimizde bu bizim yaşantımızda, ahlakımızda düşüncelerimizde, fikriyatımızda nasıl bir tesir meydana getirir umarız işte o tesire de bir nebze de olsa yani küçük bir damlanın da bilmem kaçta kaçı kadar da olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize ee, okuyalım arkadaşlar bakalım <gülüyor> neler çıkarabiliriz bütün varlığın yoktan var edicisi, burada tabii müthiş bir güçten bahsediyoruz ve bir iradeden bahsediyoruz arkadaşlar. Allah bizi yokluktan varlığa çıkarmayı murat etmiş ve murat ettiği üzere hiç zorlanmadan ol demesiyle bizi yaratmıştır. İsimlerini okudukça göreceğiz. Bu yaratma asla boş yere değildir. Arkadaşlar yani canı sıkılmış da haşa veyahut da kendisine eğlence olsun diye bununla ilgili hep ayetler var. Yaratmış değildir ve tesadüfi değildir. Yani aa işte yarattık ama şurayı da haşa yanlış anlaşılmasın sakın. Şurayı da düşünememişiz ya da şurayı da eksik bırakmışız gibi bir şey de söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim büyüklerimiz bunu herkesin en yetersiz ilmi bakımdan en yetersiz insanın bile anlayacağı şekilde olan da hayır vardır diye formüle etmişlerdir. Efendim yaratılan, olan bizim istemimiz dışında, bizim tercihlerimiz ve eğilimlerimiz dışında sırf tırnak içinde yaratılış sebebiyle karşılaştığımız her şeyde bir hayır vardır. Bunların bazılarını bulup çıkarmak kolay, bazılarını idrak etmek, görebilmek daha zordur nispeten. O zorlandığımız yerlerde işte bizim inancımızın denendiği yerlerdir. Allah'tan razı olup olmadığımızın denendiği yerlerdir. Cenab-ı Hak her şeyden önce yaratıcıdır. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de e, müteaddit yerde e, müşriklerin ilahlarını, müşriklerin tanrılık iddia ettikleri varlıkların tanrılığını tırnak içinde sorgularken Rabbimiz sor bakalım onlar ne yaratmış? diyor. Hazreti İbrahim'in hakiza, o müşrik putlara, müşriklerin putlarına, efem kurduğu tuzak sırasında, biliyorsunuz onların kendilerine fayda ya da zarar veremeyen, başlarına konan bir sineği bile uzaklaştıramayan, efendim hiçbir şekilde tepki vermeyen varlıklar olduğunu hatırlatmıştı onlara. Evet bizim Rabbimiz bütün varlığın yoktan var edicisi her şeyin devam ve tekamülünün kendisine bağlı olduğu yüce varlığın diğer bütün isimlerini içine alan en kapsamlı ismidir Allah ismi. E, hatta şunu da hatırlatayım arkadaşlar ben böyle hani e, konuyu anlatmak için e, Allah Allah diyorum ama e, bizim büyüklerimiz alimlerimiz çok güzel bir nezaketle Hiçbir zaman lafsatullah'ı tek başına anmamışlardır. Ya yüce Allah, ya Allah Teala, ya Cenab-ı Hak, e, yüce Mevla demişlerdir. Yani saygı ifade eden isimlerle anmışlardır. <gülüyor> Biliyorsunuz bugün insanlar arasındaki sıradan bir mevkide bile e, değil mi? Konumu ifade eden işte sayın gibi e, Nitelemeler kullanıyoruz isimlerinin başında çıplak olarak ismi söylemiyoruz eğer bir incelik gözeteceksek. Dolayısıyla bu yüceler yücesi Rabbimiz için hepten böyledir. Her, şey, her şeyin devam ve tekamülünün kendisine bağlı olduğu yüce varlığın diğer bütün isimlerini içine alan en kapsamlı ismi Allah ismi lafzatullah yani Allah kelimesi. Şimdi bu diğer bütün isimlerini içine alan kısmında da birazcık duralım arkadaşlar. Tanımdaki bu niteleme önemli. Yani bir insan Allah dediğinde arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini söylemiş olur. Neden? Çünkü ismi Has'tır az önce söylediğimiz üzere. Yani Cenab-ı Hakk'ın özel adıdır. Sadece ona mahsustur. Bu isim tarihin hiçbir döneminde ondan başka bir varlığa ad olarak verilmemiştir. Meryem suresinin 65. ayetinde buraya e, delil olarak koymuşuz. Şimdi arkadaşlar e, ne demek istiyoruz bununla? Mesela işte birinden bahsediyorsunuz. E, dostum dediniz. Dostum, Dostum bana şöyle dedi. Dediniz acaba hangi dostunuz değil mi insan yani sizi bilen ve sizin ilişkilerinizi bilen insan hangi arkadaşınızı hangi dostunuzu kastettiğinizi düşünebilir. Efendim ya da işte hoca şöyle dedi ya da işte bir yazarın e, şu cümlesini okudum dediğinizde yani çeşitli niteliklerle andığımızda bunun kim olduğu hangi yazar hangi hoca hangi dost Olduğu konusunda şüpheye düşeriz. Ama özel ismini söylediğimizde artık biliriz o odur yani başka bir kişi kastedilmemektedir. Ve o özel ismi söylediğimizde o kişinin ne kadar sıfatı varsa hepsi onun içindedir. Yani o artık hocaysa hocadır, dostsa dosttur, anneyse annedir, babaysa babadır. Yani diğer bütün nitelikleri o özel ismin kapsamı içerisindedir. İşte Allah ismi de böyledir, ismi camidir Arkadaşlar kapsayıcı isimdir. Bütün diğer niteliklerini içine alır. Dolayısıyla Allah diyen arkadaşlar hasbunallah diyen mesela. Allah bize yeter. Ni'mel mevla ve ni'mel vekil. O ne güzel dost, ne güzel vekildir. İşlerimi ben ona havale ediyorum diyen kişi arkadaşlar faraza. Yani bir tanesini söyledim. Cenab-ı Hakk'ı zikrederken bize öğretilmiş. ...formülasyonlardan bir tanesi bu. Efendim e, onun bütün isimlerini zikretmiş olur. Bütün isimlerini almış olur. Ha tabii o zaman diyeceksiniz ki Esma-i ezberlemeye, öğrenmeye... ...bu detaylarla uğraşmaya ne ihtiyaç var? Allah diyelim olsun bitsin. Evet Hini Hacet'te, dar vakitte efendim <gülüyor> böyle e, detaylı detaylı dualar yapamayacağımız kritik anlarda... Bismillah demek, Allah demek, Allahu Ekber demek evet onun bütün sıfatlarıyla zikretmektir. Ama arkadaşlar o sıfatları bildikçe de size daha önce bahsettiğim zihnimizdeki Allah tasavvurunun e, olabildiğince hakikate, gerçeğe, gerçekte allah Teala nasılsa o gerçeklikle örtüşmesine yardım eder. Böylece de hiçbir e, olay, hiçbir hadise, hiçbir fikir, duyduğumuz hiçbir cümle bizim zihnimizdeki bu Allah tasavvurunu sarsamaz. Yani detayları bilmekte yarar var. Bir insanın evet özel ismini söylediğimizde onu kastederiz. Herkes kimse şüphe etmez onu kastettiğimizden. Ama onun karakteriyle ilgili ne kadar detaylar biliyorsak onun onun hakkında o kadar az yanılırız değil mi? Şimdi burada aklınıza şu da gelecek. Diyeceksiniz ki işte bize Allah Teala'yı anlatıyorsunuz ama hep insanlardan örnekler veriyorsunuz. Çünkü arkadaşlar biz allah Teala ile Yüce Rabbimiz de aynı ontolojik düzlemde olmadığımız için onun hakikatini zaten anlamamız imkansızdır. Onu olduğu gibi hakkıyla takdir edebilmemiz, onun gerçekliği nasılsa bütün o gerçekliğiyle birlikte anlamamız imkansızdır. Yani biz o kadar zihinsel olarak, o kadar... E, zihin, sadece zihinsel değil ruhsal, zihinsel ve bütün idrak kapasitelerimizle o kadar sınırlıyız ki arkadaşlar bu sınırlılıklar içinde sınırsız bir varlığı e, anlamaya çalışıyoruz. Diyeceksiniz ki mesela bu anlama meselesi de çok tartışılmıştır ulema beyninde. Diyeceksiniz ki yani anlamaya ne hacet yani anlayamayacağımızı kabul edelim gitsin ama anlama ihtiyacındayız. Çünkü işte ümitsizliğe düşmek istemiyoruz dar zamanlarımızda kendimizi böyle çaresiz hissettiğimiz zamanlarda ona yakın hissetmeye ihtiyacımız var. İşte nefsimizin azdığı zamanlarda başarılı olduğumuz, kendimizi önemsediğimiz hatta böyle kibirlendiğimiz zamanlarda Allah'ın bizden ne kadar yüce ve üstün olduğunu ve bize nasıl bir kudretle hakim olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Yani biz hayatın iniş çıkışları, gelgitleri içerisinde Allah Teala'nın diğer bütün Tüm, mesela ilmimizle birazcık mağrur olmaya başladığımızda asıl bilenin değil mi ve fekulli alim Yusuf Suresi'ne söylendiği üzere her ilim sahibinin üstünde bir başka her şeyi bilen var yani. Bunları hep hatırlayabilmemiz için e, ve e, hizamızı kaybetmememiz için kul olarak duruşumuzu kaybetmemek için efendim o detayları bilmeye ihtiyacımız var. İşte bunu bilirken de anlamaya çalışırken de ister istemez kendi düzlemimizde Anlıyoruz. Bu nedenle de arkadaşlar <gülüyor> Allah'ın zatını mesela zikredemiyoruz biz. İsimlerini zikrediyoruz. Allah'ın zatını düşünemiyoruz. Fiillerini düşünüyoruz. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği üzere. Neden? Çünkü aynı düzlemde değiliz. Ee, İdrak-ı meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. Doğru mu okudum bilmiyorum. Efendim bu beyt de. Yüce idrakler, çok üstün idrakler, bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi, bu ağırlığı çekmez, kaldırmaz diyor. E, ontolojik olarak farklı düzlemden kastımı da şu küçük örnekle anlatabilirim. Yani sütü metreyle ölçemeyiz. E, her şeyin, e, her varlık cinsinin kendine göre ölçütleri var bizim aklımız kendimiz kendi düzlemimizde ve bizden daha aşağıdaki düzlemlerdeki varlıkların oluş şekillerini kavramaya müsait ama bizden üstün olan varlığın ki o Allah Teala oluyor oluş şeklini gerçek mahiyetine kavramaktan tamamiyle kavramak konusunda tamamiyle aciz ve yetersizdir bu nedenle efendim Allah'ı Şimdi burada yanlış bir şey söylemeyeyim. Allah'a inanmaktan bahsederiz bakın. Allah'ı sevmekten bahsederiz. Allah'tan korkmaktan bahsederiz. Yani bundan bahseder Kur'an-ı Kerim bize. Ee, ama Allah'ı bilmek, bilmiyorum tabii bakmak lazım. Ee, yani künhüyle bilmekten hiçbir yerde söz, ed söz edildiğini düşünmüyorum. Çünkü o bizim gücümüzün üstünde bir şey. İşte bu nedenle de onu anlayabilmek için... Onun kelamını anlayabilmek için, onun bizimle ilişkisini anlayabilmek için ister istemez kendi düzlemimizden örnekler vermek durumundayız. Bu aynen cenneti Cenab-ı Hak bize anlatırken dünyadaki nimetlerden örnek vermesine benziyor. Biliyorsunuz ulema diyor ki cennet bizim görebildiğimiz, gördüğümüz hiçbir şeye benzemez. Efendim, o bambaşka bir boyuttur. E, fakat Cenab-ı Hak bize nasıl bir ödül yeri hazırladığını nasıl bir azap yeri tabi cehennem içinde söz konusu o, hazırladığını anlatması gerekiyor çünkü nereye doğru yani buna e, işte kanunsuz suç olmaz diyoruz yani. Şunları, şunları yapmak zorundasınız şunlardan uzak durmak zorundasınız eğer bu sınırları ihlal ederseniz sizi şöyle bir sonuç bekliyor diye bizi bekleyen sonucu bize anlatması gerekiyor bir hukukçunun bize bunu anlatması gerekiyor değil mi bir davamız varsa bak böyle adım atarsan seni şöyle bir sonuç bekliyor bir doktorun bizi bekleyen akıbeti bize anlatması gerekiyor. Cenab-ı Hak da bütün varoluşun sahibi olarak bu varoluşa koyduğu nizamı, sistemi bize anlatması gerekiyor ki bizim bir bahanemiz olmasın onun huzuruna vardığımızda. Bunu anlatırken de biliyorsunuz ne yapıyor? Dünyadaki kıyaslayabileceğimiz, işte cehennemi anlatırken kıyaslayabileceğimiz acı şekilleriyle, cenneti anlatırken bu dünyadan bilebildiğimiz nimet şekilleriyle anlatıyor. Yoksa hiç bir zaman, e, ulema, müfessirler hep bunu söylerler e, cennet o, yani sadece yeme içme böyle yeri değil veyahut da işte o anlatılan <gülüyor> mükafatlar böyle birebir aynısı değil e, cehennemde hakeza öyle e, dolayısıyla bunlar bizim anlayabilmemiz için verilmiş örnekler Allah kelimesinin kökeni konusunda çok şey söylenmekle birlikte yani türemiş midir yoksa türememiş midir ee, türemiş diyenler ne acaba nereden türemiştir gibi dilciler tartışıyorlar ve çoğunluğun görüşüne göre müstak değildir. Yani Allah kelimesi başka bir kelimeden türemiş değildir. Türemiş diyenler Allah isminin el ilah kelimesinden yani başında harfi tarifle birlikte ilah kelimesi el -İlah, ilah zaman içerisinde Allah olmuştur diyenlere karşı elmalı <gülüyor> Hamdi Yazır merhum bu ismin diğer bütün esma ve sıfattan önce geldiğini yani ilah olması Cenabı Hakk'ın Allah olmasından önce değil. Dolayısıyla el ilahdan Allah türemiş değil. Burada ne kadar güzel bir noktayı yakalamış. Yani Allah'ın mabut olduğu için Allah olmadığını, Allah olduğu için mabut olduğunu söyler. Yani biz insanlar bir ilah tasavvur ettik böyle diyor seküler dinler tarihçileri biliyorsunuz biz bir ilah tasavvur ettik zihnimizde ona taptık taptık işte sonuçta o Allah oldu böyle değil diyor Allah var bir yaratıcı var ve ee, o yaratıcı olduğu için Allah olduğu için bizim bütün hayatımızı elinde tuttuğu için biz ona ibadet ediyoruz burada bir parantez daha açalım kaçıncı parantez oldu baştan beri bir parantez daha açalım arkadaşlar peki ibadet etmesek ne olur yani e, işte bazıları cüretkar bir şekilde söylüyorlar ya hani bana mı sordu yaratırken yani benim fikrimi bile almadı ee, dolayısıyla ben ee, kendi istemim dışında bu dünyaya geldim ve hiçbir şekilde de borçlu hissetmiyorum bundan dolayı dolayısıyla ibadet etmem yani ee, ne olur ibadet etmese kulluk etmese bir insan arkadaşlar Allah bunun haşa Allah Teala bundan dolayı yani okul ibadet etmediği için Allah bir şey kaybetmiş olmaz okul yaratılıştaki tamamen birbiriyle uyum içinde olan o sistemin dışına çıktığı için sürekli kendisi zarara uğrar. Manevi tatmin açısından, sosyal hayat açısından, bir takım ahlaksızlıklara düçar olması açısından, kendine, bedenine, hayatına... Ee, anlam yükleyememesi açısından, yanlış anlamlar yükleyip yanlış yollara girmesi açısından yani bunun boyutları katman katman kişiden kişiye değişir. Arkadaşlar şöyle düşünün, yani bütün sistemin birbiriyle ilişki içerisinde olduğu, sistemin içindeki bütün unsurların birbiriyle ilişki içerisinde olduğu bir nizam var. Ee, insan da bu nizam içerisinde bir varlık ve o ancak yaratıcısını kabul ettiği zaman bakın az önce başta örnek verdim işte ilmiyle mağrur olmaması, şımarmaması efendim, insanları küçük görmemesi, kendini bir şey zannetmemesi veya tam tersi mesela kendinden ümit kesmemesi karamsarlığa düşmemesi efendim e, gayreti, ümidi hiçbir zaman terk etmemesi vesaire çok küçük örnekler veriyorum bütün bunlar için e, o yaratıcıyı kendisini nasıl anlatmışsa o haliyle tanımaya ihtiyacı var insanın ve ona kulluk etmeye, okulluğu kabul etmeye ihtiyacı var. Bu zihni, ruhi ve ahlaki, davranışsal an anlamda bir bütünlüğünü kaybetmemek için işte bunu reddettiğinde o sistemin dışına çıkmış olur ve bedelini de hem dünyada öder, hem ahirette öder. Dolayısıyla Allah bir şey kaybetmez yani biz ona kulluk etmediğimiz zaman biz Kendimizi sistem dışına atmış oluruz ve her adımda birçok sorunla karşı karşıya geliriz. Hatta acizane kanaatim, arkadaşlar biraz canınızı sıkabilir burası ama ben sadece inkarın, reddin ve böyle hani çok açık ve kesin bir şekilde sistemin dışına çıkmanın bir bütün olarak yani bütün hayatını hani Allah'ın koyduğu nizamın dışına çıkarmanın değil sadece tek bir konuda bile o sisteme aykırı hareket ettiğimizde bunun bedelini ödediğimizi düşünüyorum. Yani yeme içmeden tutun para kazanma şeklimiz yani mesela işte şaibe karıştığında kazancımıza arkadaşlar bu ahlakımıza yansıyor, ev hayatımıza yansıyor, sağlığımıza yansıyor, tabii öbür dünyamıza yansıyor yani tek bir konuda bile okulluğu reddettiğimizde e, aksaklıklarla karşılaşıyoruz ve e, bedellerini ödüyoruz e, farkına varmadan. Allah varlığı kendiliğinden ve zorunlu olandır. Var olan her şeyin arkasındaki temel sebeptir. Yani Allah'ı kim yarattı? Hani bu soru abestir. Ha, az önce Allah beni niye yarattı? E, bana mı sordu diyenlere benim küçük bir cevabım var arkadaşlar. Allah sana sorsaydı zaten Allah olmazdı. Yani onun sana sormadan seni var etmesi, onun tanrı olmasının, yaratıcı olmasının, ilah olmasının doğal sonucu. Bilmem anlatabildim mi? Yani düşünsenize Allah'ın izin istediği varlık mı olacaksın sen yani? Bu insanoğlunun içindeki o tanrılaşma kendini bilhassa bu humanizmle çok fazla köpürtülmüş olan kendini böyle her şeyin üstünde görme, <gülüyor> bütün yetkilerin kendi elinde olduğunu görme eğiliminin doğurduğu sorular bunlar. Ama hani gençlik yıllarında hepimizin aklına, sizi bilmiyorum yani benim şahsen aklıma geldi bu. Hala da bazı konularda gelir. Yani mesela işte bezme elest, bezme elesti hatırlıyor muyuz, değil mi? Peki hatırlamadığımız bir şey için neden sorumlu tutuluyoruz? Onun kendimce bir izahını yaptım kendime yıllar sonra ama e, o soruyu da sormuşumdur çok uzun bir süre arkadaşlar. Yani soru sormak insanı imansızlığa götürmez. Tercihinize bağlı olarak imanınızı sağlamlaştırmaya da götürebilir. Yani e, soru sorulmuş ve cevap verilmiş inanç hiç soru sorulmamış inançtan belki tabii kıyaslayamam kimsenin inancını öyle bir ölçütüm yok ama kendi adıma söyleyebilirim kendi iç dünyam adına yani muhasebesini yaptığım kendi kendime izah ettiğim inanç esaslarını çok daha böyle dört elle ve çok daha kuşkusuz bir şekilde benimseme noktasında buluyorum kendime baktığım zaman <gülüyor> Allah varlığı kendiliğinden ve zorunlu olandır yani öyle olmadığında zaten Allah olmaz bir başkası onun yani bir başkasına muhtaç onu birisinin var etmesi gerekiyor mesela böyle bir şey olamaz ve var olan her şeyin arkasındaki temel sebeptir. Bu da çok önemli. Geriye doğru gittiğimizde arkadaşlar e, nihai sebeptir. Yani Big Bang'i kim yaptı? Big Bang'i kim diledi yani bir dönem e, işte uzayda boşlukta salınan e, veya boşluğun içerisinden e, o varlığın büyük bir patlamayla e, çekirdek olarak da olsa efendim en ilkel formuyla da olsa oluşmasını kim diledi? burada da çok klişe gelebilir ama önemli olduğu kanaatindeyim arkadaşlar burada da bilimsel açıklamaların bir şeyin oluş sürecini bize açıkladığını niçin olduğunu açıklamadığını unutmayalım niçin sorusuna cevap arayan efendim felsefedir buna cevap veren dindir. Arkadaşlar bilim, bilim yani diğer bütün o maddeyi inceleyen bilim bize o şeylerin nasıl olduğunu açıklar. Ve büyük bir e, mugalata derdi eskiler. Büyük bir söz oyunuyla, bir safsatayla bize... Sanki bir şeyin nasıl olduğunu açıklarlarsa niçin olduğunu da açıklarlarmış ve dolayısıyla o dinlerin yaptığı niçin, dinin yani yaptığı niçin açıklamasına ihtiyacımız yokmuş gibi anlatıyorlar. Bu noktada da ayaklarınızın kaymaması için dikkatli olmanızı tavsiye ederim bir kardeşiniz olarak. Nihai sebeptir yani. Hem nihai amaçtır hem nihai sebeptir. Yani varlığın ilk oluşumunda da geriye doğru gittiğinizde ilk sebep olarak müsebbibul esbab olarak allah Teala vardır. Varlığın sonuna gittiğinizde yani o, o işte ölecek, işte kıyamet kopacak, tamam, tamam. Peki ne olacak yani en son? Hepimiz Allah'ın huzuruna varacağız. Son gaye olarak da o vardır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun da bu demektir arkadaşlar. Biz Allah'tan geldik, Allah'a aitiz. Zaten bizi o yarattı ve ona döneceğiz. Biliyorsunuz Efendimizin sünnetinde biz bunu, ee, diğer İslam ülkelerinde gelenek nasıl bilmiyorum ama bizim ülkemizde sadece bir vefat haberi aldığımızda bunu söylüyoruz. Aslında bu her türlü kayıp için söylenir. Yani her türlü üzücü haber aldığımızda bir şey duyduğumuzda bir şey kaybetmiş bir şey kaybolmuş ne bileyim Allah korusun işte bir yangın olmuş bir şey olmuş. İnna lillah ve inna ileyhi racun yani biz Allah'a aitiz bunların hepsi benim sahip olduğumu düşündüğüm her şey Allah'a ait. Ve yine ona döneceğiz, ondan geldik, ona gidiyoruz. Bakın bu bilgiler, böyle bu inançlar arkadaşlar çok sıradan kelimelerle günlük hayatın içerisine serpiştirilmişti geleneksel dünyamızda. Bu vesileyle söyleyeyim ben geleneksel dünyayı yani eski dünyayı kutsayan biri değilim. Çok hayran olan her şeyimiz eskide olduğu gibi olmalıdır diyen biri değilim. Arkadaşlar fakat neler kaybettiğimizi de yani eskiden yeniye ister istemez e, aktarılırken neler kaybettiğimizi de bilebilirsek belki o eksiklikleri cüz'i de olsa telafi eder e, ve hani o, e, o büyük boşluğu çok cüz'i de olsa doldurmaya çalışırız. Yani... İşte biz zaten ona aitiz. Ondan geldik ona gidiyoruz. Bu cümleleri günlük hayatın içerisinde kullanmak. Bakın bütün hayatı anlamlandırmak için nasıl işlerine yarıyordu. Arkadaşlar ailelerini kaybetmişler. Savaşlarda, yokluklarda, kıtlıklarda, salgın hastalıklarda sevdiklerini kaybetmişler. Zaten çok kısa ömürler yokluk içerisinde geçirmişler. Ama hiçbir zaman tahmin ediyorum ki yani bu benim tahminim. E, halet ruhiyeleri bizim kadar dağınık, bizim kadar perişan, bizim kadar böyle bir dokunuşla yıkılı verecek zayıflıkta değildi. Bu inancı hayatlarının içerisine içkin hale getirdikleri ve her noktasına yerleştirdikleri için. Tek gerçek varlık o olduğundan idraklerimizin mutlak atıf noktası da odur. Yani biz varlığı anlamaya çalıştığımızda bütün açıklamalarımızı onun varlığına bağladığımızda Mutlak bir izaha ulaşabiliriz. Eğer bir şeyi onu hesaba katmadan anlamaya çalışırsak o şeyi gerçek olmayan bir şeye nispet etmek zorunda kalırız. İşte bugün yapılan varlık izahları arkadaşlar. Bu durumda yani çok basit bir örnek vereyim bununla ilgili. Mesela çok tartışılıyor işte evrim teorisi. Arkadaşlar olabilir diyelim ki. Bak burası lütfen doğru anlaşılsın. Diyelim ki sizin dediğiniz doğru. Yani sizin izah ettiğiniz şekilde insan ol oluştu. Diyelim ki diyelim ki lütfen farazi olarak söylüyorum. Çünkü bu konuda bir e, bilim insanı değilim. Herhangi bir noktasını reddedebilecek ya da izah edebilecek durumda değilim. Ben şuraya bakıyorum bir Müslüman olarak arkadaşlar. Peki bunu kim yaptı? Yani biz evrim yoluyla yarat e, oluştuysak insanoğlu evrim yoluyla bugünkü haline ulaştıysa peki bunu kim diledi bu sistemi kim kurdu bu nizamı kim kurdu bu böyle seçile seçile süzüle süzüle işte o e, doğal seleksiyonla bugünkü en maksimum verimli hale bütün varlıkları getirecek nizamı sistemi kim kurdu anlatabildim mi yani idraklerimizin mutlak atıf noktası yani peki bu nasıl oldu bunu kim yaptı hangi irade bu kendiliğinden mi oldu Kendiliğinden çünkü biliyorsunuz birazcık bilim bilen hiçbir şeyin kendiliğinden olmayacağını bilir. Yani bir şeyin değişmesi için ya birinin onu hareket ettirmesi lazım ya ısıtması lazım ya dondurması lazım. Yani onun durumunda fiziksel durumunda bir değişiklik meydana getirmesi lazım. İşte o evrim sürecinin başlaması için sıcaklığın şu ayarda işte suyun içindeki e, inorganik maddelerin ve organik maddelerin şu kıvamda falan olması gerekiyor, İklimin şu şekilde cereyan etmesi gerekiyor. Bir, bir çok şartlar var. O şartları bir araya kim getirdi? Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, tek gerçek varlık Allah olduğuna, onun dışındaki her şey kullu şey, inhali illa Onun dışındaki her şey yok olacaktır. Yokluktan geliyor ve yokluğa gidiyor. Tek gerçek varlık o olduğu için idraklerimizin mutlak atıf noktası da odur. Size bunu çok tavsiye ederim arkadaşlar. Sadece böyle işte evrim gibi külli açıklamalarda değil. Günlük hayatınızda da idraklerinizin mutlak atıf noktası haline getirin allah Teala'yı. Yani ben kendim için de diliyorum bunu. E, kavrayış olarak anlayabiliyorum ama hayatın her anına yansıtamıyorum maalesef. E, kaçırdığım anlar oluyor. Yansıttığımızda arkadaşlar yani paramız paramızı kullanıyoruz işte harcıyoruz kazanıyoruz yani bunların hepsi Allah'ın Allah nasıl istiyor bunu nasıl kullanmamı istiyor ben Allah'ın huzuruna vardığımda bu parayı nasıl kullanmışsam bu benim için yüz akı olur. O zaman yani infak etmek sadaka vermek işte yardım etmek birilerine nasıl bir e, motivasyon kazanır kendi iç dünyamda nasıl bakarım yani. Ee, değil mi olaya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kurban kestiriyor ve ev halkına diyor ki bunun birazını dağıtın birazını da eve bırakın akşam geldiğinde soruyor diyor ki ne kadar kaldı kurbandan e, koyundan <gülüyor> diyorlar ki ya Resulallah bir kol dışında hepsini dağıttık bir kol kaldı diyorlar bakın idraklerimizin mutlak atıf noktası Allah Teala olduğunda olaya nasıl bakıyoruz peygamberimiz bize bunun örneğini gösteriyor her cümlesinde diyor ki bir kol dışında hepsi kaldı diyor biz diyoruz ki bir kol kaldı kalanı gitti diğerleri gitti yani o diyor ki hayır verdiklerimiz kaldı yediğimiz gitti diyor işte her şeyi o beka baki olan Allah Teala'ya yaşadığımız her şeyi bağlayabildiğimizde bakış açımız ben bir tane örnek verdim Sağlık konusunda, huzur konusunda, geçim konusunda, insanların değeri konusunda yani sayısız konuda bambaşka bir e, mahiyet kazanacaktır. Yani şey gibi anahtarla kilidin birbirine oturması gibi varlık alemini, e, varlık alemindeki gerçek yerini bir bizim bir düşüncemizin varlık alemindeki gerçek yerini bulması için o düşüncenin Allah ile bağını kurabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir şeyi onu hesaba katmadan anlamaya çalışırsak o şeyi gerçek olmayan bir şeye nispet etmek zorunda kalırız. Gerçek olmayan bir şeye nispet etmek zorunda kalırız. Yani işte şan, ün, konfor, lüks, gösteriş, efendim insanların takdiri gibi, e, bu takdiri kazanmak gibi. Mesela bunların sonsuz çabalar olduğunu siz de biliyorsunuz değil mi? Yani konfora ulaştığınızı düşünüyorsunuz. Aa, ondan çok daha konforlu bir şey var. İşte bir araba alıyorsunuz ayağınız yerden kesiliyor. Aa, bir bakıyorsunuz ki sizin arabanın her şeyi manuel. Ay, bunun işte şöyle e, akıllısı böyle e, kolay sürüleni böyle sessiz böyle konforlu. Yani hepsinin üstünde e, bir sonraki aşama var. Dolayısıyla arkadaşlar... Eğer bir şeyi yani konfor nedir, huzur nedir, hayatta hedef nedir, bir şeyi bu arada maddiyatı küçümsediğimi ve önemsizleştirdiğimi düşünmeyin. Öyle düşünmüyorum çünkü o da Allah'ın bizim için yarattığı bir nimettir. Ama asli yerine onu irca etmeniz gerekiyor. Yani önemini gereğinden fazla abartmamamız gerekiyor çünkü o zaman formülü bozmuş oluyoruz yaşamdaki o kıvamı o dengeyi bozmuş oluyoruz eğer bir şeyi onu hesaba katmadan anlamaya çalışırsak yani benim için mesela asıl lüks nedir benim için hayattaki hedef nedir benim için gerçek konfor nedir gerçek iyilik nedir ee, bunu Allah'ı hesaba katmadan anlamaya çalışırsam o zaman o şeyi o nimet, iyilik, konfor herhangi bir şey yani onu gerçek olmayan bir şeye nispet etmek zorunda kalıyoruz. İşte insanların onay ve takdidi gibi. Bu durumda tevhide ulaşamayan malumat ve irfanımız iki ucu bir araya gelmeyen dağınık fikirlerden ibaret oluyor. Varacağımız yerde olsa olsa anlamsızlık oluyor arkadaşlar. Evet daha okuyacağımız e, kısımlar var e, Allah isminde Lafzatullah'ta şimdilik bu kadar olsun hepinizi e, Allah'a emanet ediyorum e, Cenab-ı Hakk'a yakınlık kesbetmeden efendim o bize yakın değil mi demişti birisi evet o bize yakın da biz ona ne kadar yakınız ona e, kendi potansiyelimizin azami e, el verdiği ölçüde ona yakınlık kesbetmeden Rabbimiz ruhumuzu kabzetmesin, onun huzuruna vardığımızda en iyi halimizle, ona en yakın halimizle varmayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.